Özür dilerim, sevgili Akra, Akra Radio Televizyon e, dinleyicileri Hepinize dünyanın, ahiretin her türlü hayırlarını dilerim. Allah'ın kahveyecekleri cümlenizi iki cihanda mesut eylesin. Size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden bu mübarek cuma gününde birkaç tanesini okumak ve izah etmek istiyorum eee hadis-i şeriften Meshed imamı aynı zamanda büyük hadis alimi Ahmed b. Hanbel rivayet ediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri müminin halini bir hadis-i şerifinde imanlı bir kulun halini beyan etmiş ve şöyle buyurmuş: Acaben lil emri mümin. Yani müminin işini Hayran olmamak, hayret etmemek mümkün değil. Acaba neden hayret edilecek? İnne emrahu küllehu ile hayrın Çünkü müminin her işi hayırdır. Başka türlü bir şey değildir, tamamen hayırdır. Açıklaması devam ediyor. Ve yani yârikelli ahadî Yani mümin olmayan kimseye bu avantaj, bu iltiyaz yoktur. Sadece müminin her işi hayırlıdır. İllâhü mü'min. ancak mü'mine bu verilmiş bir e, imtiyazdı. E, yine devam ediliyor izahında. İn efâbetü serrâ'u şekere ve kâne hayrâllehû. Eğer kendisine sevindirici olaylar nasip olursa Allah'ın mukadderatından, takdirlerinden başına sevindirici e, haller gelirse efendim e, memnun olacağı durumlarla karşılaşırsa tabi bunu Allah'tan bilir ve şükreder mümin kul o zaman bu onun için hayır olur çünkü şükre allah Teala Teala çok büyük sevaplar veriyor ve bir de vaadi var ki bir kul bir konuda şükrederse yani o nimetin Allah'tan olduğunu anlayıp bilip ona şükredince mutlaka ve mutlaka ben o nimeti o kuluma arttırırım ziyade verdim daha fazla veririm çünkü şükretti diye vaadi vardır Kur'an-ı Kerim'den. Demek ki müminin başına sevindirici olaylar geldiği zaman, iyi şeylerle karşılaştığı zaman hayatında şüphe ve bu onun için hayırlı oluyor. Hem elindeki nimet daha da artıyor, Allah tarafından arttırılıyor, bereketlendiriliyor, çoğaltılıyor. Hem de sevap kazanıyor. Böylece e, puanların lütbet olarak gelişiyor, hayra vermiş oluyor. Ve en uzadet hu darla Hayatın acı ve tatlı günleri vardır. Hepimiz karşılaşıyoruz. Yaz oluyor, kış oluyor, sıcak oluyor, soğuk oluyor, sevinç oluyor, üzüntü oluyor, sehat oluyor, hastalık oluyor tabii. Bunların hepsi hayatın cilvesi diyoruz. Allah'ın imtihanıdır, mukadderatıdır. Ama Müslüman başına böyle bir üzücü, sıkıntılı, zararlı durum geldiği zaman Müslüman sabreder. Çünkü bilir ki, Bunların hepsi Allah-u hazretlerinin takdiriyle oluyor, o zaman sabreder. Tabi sabrettiği zaman da Müslüman çok bir sevap alıyor ve hatta ayeti gerimeyle sabit ki sabredenlerin ecri, efendim bir gayri saat veriliyor. Yani belli bir rakamla tayin ve tavsif edilemeyecek kadar çok veriliyor. Demek ki bu da onun için hayır oluyor. Gerçi başına bir üzücü, sıkıntılı, acı olay gelmiştir ama Sabrettiği için allah Teala Hazretleri ona büyük mükafat veriyor. Sabrın sonunda yine büyük sevaplara naif olmuş oluyor. O bakımdan e, buyrulur ki e, mümin e, hayatında daima kar eder. Yani iyi şeylerle karşılaşırsa şükrettiği için sevabı artar ve ömrü hayırlı bir şekilde geçmiş olur. ahiretine faydalı olur. E, azmaz, şaşırmaz, sapıtmaz, nimetleri görünce şımarmaz, e, gülaha sapmaz, onları haram yerlere harcamaz, kazancını ve imkanlarını, kudretini ve efendim e, yapabileceği elinin altında olabilen şeyleri hayra kullanır, hayrı çoğalır. Onun için Peygamber Efendimiz başka hadis şeyinde buyurmuş ki ne kadar çok yakışır iyidir kula bol bir e, zenginlik, mal ve mülk. Çünkü İyi kul tabi onu hayra kullanacaktır, efendim, hayır haşerat yapacaktır. Çevremizde görüyoruz önce eserler var, camiler, e efendim medreseler, şifahaneler, hastahaneler, efendim, su tesisleri, su yolları, havuzlar, bentler, hepsi zengin, büyük bir sultanın veya bir zenginin, bir hacının, bir imanlı e ecdadımızdan, imanlı bir zatın. Tabii imanından doğan bir aksiyonu ve bir ameli oluyor, bir efendim, sadakayı, cariyesi oluyor. O bakımdan Aleyhisselam Kardeşlerim bizim sırtımızı yani e, hiç kimse yere getiremez ve bizi hağlup edemez. Çünkü biz Allah'a inanmış olduğumuz için hayatımız daima efendim, kazançlı geçiyor. Üzüntülü şey olduğu zaman da kazaç kazanıyoruz çünkü sabrediyoruz, Allah sabredenleri çok seviyor ve hani hep dili düşürmediğimiz bazen de bazılarının yanlış telaffuz ettiği bir söz var. İnnallâhı ma'as-tâbirin Allah'u ma'as-tâbirin tarzında da söylenir. Efendim bazılarında da yanlış söylüyorlar. Onu söylemeyelim ki yanlış kulakta kalmasın. Ama doğrusu bu. İnnallâhı ma'as-tâbirin. Allah habredenlerle beraberdir. Habredenin yanındadır. Elbette Allah'ın yanında olduğu insanlar da sonunda büyük hayırlara eminler. O halde sevgili dinleyicilerim bu durumların dışında değil. Bütün karşılaştığınız olaylar güncel olaylar, ailevi olaylar, sosyal olaylar hiç bunların dışında değil. Eğer sevinçli durum varsa şükrederiz, hamdederiz. Allah sevincinizin konusunu arttırır. Büyük durumlar varsa hazdederiz, dua ederiz. Allah yine bize sevafsız, ne mutlu, mümin olanlara ne kadar güzel bir durum. Sonra bir başka hadisi içerisinde Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri buyuruyor ki efendim burada da çok güzel e, şeyleri var e, tavsiyeleri var Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin da hatırda kalırsa insanın bir sohbette etice hatırından dini bakımdan prensip edinebilecek güzel şeyler kalmış olur. Hayatına ışık tutan bir zaten güzel efendim esasları öğrenmiş olacak. Bunu da Efendim Ebu Said el-Hudri Hazretleri rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu ikinci hadis içerisinde Aleyke bi takvallah innehu civa u kulli hayr Aleyke demek yani senin boynuna borç olsun senin vazifen olsun, sana bunu tavsiye ederim demek, Arapça bir kelimdir bu sağ İngilizce'de İngilizce ve idiom dedikleri cinsten aleykili takvallah demek yani sana takvalı olmanı, Allah'tan korkmanı tavsiye ederim demek ee, Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor tabii muhatabına, bizlere yani biz onun ümmeti olduğumuz için onun muhatabıyız, takfihatler bizedir ee, takvayı size, Allah'tan korkmayı takvayı tavsiye ederim. Çünkü bütün hayırların kaynağı hepsini içinde toplayan bir vasıftır takva. Biraz sonra onu açıklayacağım. Önce takvayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra daha ki bir cihad buyurmuş. Yani sana ey muhatabım demek ki belki hadis hadisi rivayet Ebu Said El-Huduri Hazretleri'ne böyle söyledi. Belki bir başka şahsa söyledi de Ebu Said El-Huduri Hazretleri. Onu duyduğu için nasip olabilir. İkinci olarak, ''Ve adetli bir cihat'' buyuruyor. Hani cihadı da tavsiye ediyor. Önce takvayı tavsiye ediyor, sonra cihadı tavsiye ediyor. Çünkü takva da, ol takva her şeyden önce geliyor. Takva olmayınca, efendim, cihadın da kıymeti kalmıyor. Takva cihatta da lazım. Cihadın güzel olmasını sağlayan takvadır. Onun için önce takvayı tavsiye ediyor, sonra cihadı tavsiye ediyor. Ve şöyle bir açıklama yapmış ki inna hu, kendimiz, ﷺ yapmış ki inna hu, rahbaniyeti Müslüman, <gülüyor> çünkü Müslümanların ruhbanlığı cihattır. Yani bizden önceki dinlerin mensuplarının rahitlerinin tarzı var. Dünyadan kaçıp manastırlara çekilip efendim böyle e, ibadet ederek Allah'ın izni kazanma çalışmaları olabiliyor onların, ama bizim yani biz Müslümanların, mesela Muhammed'in Ruhvanlığı böyle e, cemiyetten çekilerek, hizmetlerden kaçarak tek başına durmaktan ziyade böyle cihat etmek sürekli oluyor. Cihadı da açıklayacağım. Takvayı da açıklayacağım. Cihadı da açıklayacağım. Birinci takvayı tavsiye ediyor. Efendimiz sizlere, bizlere ikincisi cihadı tavsiye ediyor. Çünkü bu biz ümmet Muhammed'in ruhvanlığı budur. Cihattır. Ve, ve, tira ve, tira ve, tira. ve yine ana diyor muhatabına Efendimiz Allah'ı zikretmeyi ve Allah'ın kitabına okumayı tavsiye ederim Çünkü zikrullah yaparsan ve Kur'an'ı okursan bu yeryüzünde senin için nur olur ve zikrulleket işlema gökte de senin için nam olur yani sen de gökte anılırsın kim tarafından anılırsın Allah'ın saati hazretlerinin tarafından anılırsın. Melekler, Meleklerinden mesedilirsin. Yer nur olması nedir? Yani önün ardın bir yaptığın işleri fasiletle görürsün, ferasetle görürsün. Efendim, her yaptığın şey Allah'ın rızası için yaparsın demek. Vaksin ki illanıl hayrın sonucu nasihati bu hadis-i şerifin içindeki sonucu nasihati e, dilini e, kapat ağzının içinde tut hem sakla yani mahzenet bir şey saklar gibi insanın ağzı mahzen gibidir dil de onun içindedir. Hakkın rızamete yani dilini ağzının içinde mahzende tıpkı gibi sakla. min hayır, tabii hayır, sen konuşabilirsin. Hayır söylemek için dilini kullanabilirsin, konuşabilirsin ama aksi takdirde ağzında dilini sakla. Seninle güzelce tavrede bir şey. Çünkü sen ancak böyle yaparsan şeytanı yenebilirsin diyor peygamber efendim evet, birinci hadis-i şerifte öğrendik ki e, bizler için bir biz umumi nasihat beni dinleyen bütün dinleyicilerim için bütün Müslümanlar için her zaman için geçerli bir nasihat nimette erersek Allah'a şükredeceğiz dilimizden hamdı şükrü eksik etmeyeceğiz Allah'a karşı millet darlığımızı her anda her şekilde ifade edeceğiz ve içinde olduğumuz nimetleri göreceğiz sıkıntılı al gelirse moralimiz bozulmayacak çünkü biz Müslümanız Allah'a inanıyoruz ahirette inanıyoruz, ahiretteki mükafatlara inanıyoruz o zaman da sabredeceğiz, icra edeceğiz. Peygamber Efendimiz'in bu okuduğu ikinci hadislerinde ilk hadisisi takva etsi olmak, Allah'tan korkmak. Bu da çok umumi bir prensibidir Müslümanların bizlerin, çok önemli bir prensibidir. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetiklerimelerde kerimelerde edilmiştir takva Takva, bizim ahiret yolculuğumuzda en kıymetli malzememizdir. İnda, hayrezat-i takva. Ayet-i kerimede böyle buyuruluyor. Ahiret yolculuğunun en güzel, en kıymetli arzusu takvadır. Yani insana ahirette en çok fayda sağlayacak, yüzünü güldürecek, cennete girmesine sebep olacak. Hesaptan yüz akıyla çıkmasına sebep olacak takvadır. Takva ne demek sevgili dinleyicilerim? Takva... Allah'tan sakınmak demek. Allah'ın gazabından ve azabından, cehennemden, e, kötülük yapana ceza vermesinden, kötü bir duruma düşmekten ya da Allah seviyerken, Allah'ı sevmediği bir insan durumuna gelmekten, gözden düşmekten, rahmeti i ilahiyeden, mahrum kalmaktan, böyle bir durumda sakınmak demek. Kendisi koruması lazım. Bütün Müslümanların sakına sakına, çekine çizgine, düşüne düşüne attığı adımı atması lazım asla günahlara yanaşmaması lazım ana prensibimiz bu ana prensibimiz de e, yani hiçbir zaman sekte vermemek gerekiyor bütün yaptığımız işleri düşüneceğiz ve kendi kendimize soracağız ki bu yaptığım şey Rabb'imin rızasına uygun ben bunu yaparsam Allah beni sever mi? Allah beni görüyor yanımda hazır ve nazır bunu yaptığın zaman sevap mı alırım? Yoksa Allah beni sevmez mi diye düşüneceğiz ve takvayı kendimize daima efendim, prensip edeceğiz Şiar edineceğiz, her işimizde en önemli efendim, ana prensibimiz takva olacak. Bütün hayırlar buradan çıkıyor. İnsan Allah'tan korkunca, cezaya düşmemeye çalışınca, cenneti elden kaçırmamaya çalışınca, cehennemde yanmamayı efendim, e, düşününce o zaman tabi günahlardan, haramlardan, yasaklardan, çirkin işlerden, zararlı işlerden elbette geri duracak. Polis görmese bile, hiçbir kimsenin gözüne takılmasa bile, gizli yerde olsa bile Allah'ın rızasına uygun hareket edecek çok güzel bir prensip. Vettekullah diye allah Teala Hazretleri Kur'an-ı hepimize her zaman, her ayette, efendim, her Kur'an dinleyişimizde aşırı şerifler okunduğu zaman karşılaşabildiğimiz çok büyük bir tavsiye. Onun için bu mübarek cuma günündeki şu güzel konuşmamıza takvayı kendinize şiar edinmeyi aslında iyice yerleştirelim sevgili dinleyicilerim. İkincisi cihat tavsiye etmişti. Peygamber Efendimiz sana cihadı da tavsiye ederim buyurmuştu. Aleke bir cihat demişti. Cihat sözünü açıklamamız lazım. Cihat sadece savaş demek iyidir. Savaştan daha geniş bir çalışmadır cihat. Savaş olmadığı zaman da cihat yapılır. İnsan hatta kendi kendine olduğu zaman bile cihat halinde olur. Çünkü kendisinin içinde de düşmanları vardır. İnsanın kendisinin içindeki düşmanlar sadece iki tane. Birisi Kur'an-ı Kerim'de varlığından haberdar olduğumuz, bilgilerden, verilen, yani bizim dışımız, bizden ayrı bir varlık olan şeytan. Bu şeytan ateşten yaratılmıştır, deniliyor Kur'an-ı Kerim'de ve insanoğlunu şaşırtmak için, günaha sokmak için devamlı çalışan bir yaratık bir varlık. O bizim düşmanımızdır. İllaşşeytane şeytan adûzum fette fîzûhu adûvâ allah Teala Hazretleri, şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onun düşman olduğunu bilin, aklınızı başınıza toplayın, tedbirinizi alın buyuruyor. Bu da çok önemli bizim için. Bileceğiz ki bizim içimizde, dışımızda, çevremizde hani kuyucuların etrafında kurtların, aş kurtların dolaştığı gibi bir şeytan denilen, görünmeyen mahluk var. Efendim görenler görüyor tabi, peygamberler görüyor, efendim salih kullar görüyor da sıradan Müslümanlar, efendim müminler görmeyebilir. Yani normal olarak normal insanların gözüne görünmeyen bir şey. Zaten biz hava pek çok şeyde göremiyoruz değil mi? İşte şeytan var bir. İkincisi, içimizde bir de nefsimiz var, yani o da kendimiz, egomuz, efendim, kendimiz, insanın nefsine yaratılışı itibariyle tabii insanlar rahatlığı, eğlenceyi, keyfi, dinlenmeyi, zevki, safayı e, telkin eder, onu ister. Yemek ister, uyumak ister, yatmak ister, eğlenmek ister, rahat ister ama cevap kazanmazsa aksine bunları terk etmekle olur. Zahiret etmesi olur, çalışmakla olur, uğraşmakla olur, hizmet etmekle olur, uykusuz kalmakla olur. O bakımdan insanın aklının emrinde hareket etmesi lazım. Vicdanının gösterdiği değerinde hareket etmesi lazım. Hicabında yorgunlar kollarını sulaması lazım, girişmesi lazım. Hicabında tehlikeli işlere koşması lazım. Onun için cihat insanın kendi kendine yalnız kaldığı zamanda oluyor. Yani kime karşı oluyor. Şeytan'a karşı oluyor. kendi nefsine karşı cihadı da oluyor. Bu hadis demek ki savahtan, savaştan daha geniş bir kavram. Yani e, her şeyle e, uğraşarak, efendim mücadele vererek e, insanın iyi şeyleri yapma, koşturması demek oluyor. Demek ki bu içimizdeki düşmanlara ve dışımızdaki çeşitli tehlikelere ve düşmanlara karşı çalışmalar yapmak, hazırlıklar yapmak, icabında düşmanlara karşılaşılırsa muharebe de yapmak, mücadele de etmek tabi cihat oluyor. Şimdi Peygamber Efendimiz çok e, önemli bir noktaya işaret ediyor bu sözün arkasından. Çünkü Ve innehu rahbaniyetül Ve innehu rahbaniyetül müslimi ümmetin ruhlanlığı budur. Duyanız, belki filmlerde görmüşsünüzdür, romanlarda okumuşsunuzdur, tarihte geçmiştir. Sizin de kulağınızda gelmiştir. Rahip denilen insanlar var. Bunların bir kısmı Avrupa'dan. Efendim, bir kısmı mesela Hindistan'da budist rahipleri filan diyoruz. Japonya'da. O ne biliyor? Rahip. Kelime olarak rahip ne demek? Korkut da Allah'tan korkup da davranışlarını Allah'ın Allah kendisini sevmesini sağlayacak tarzıza tanzime etmeye çalışan insanlar demek. Tabi gelmeden önceki dinlerin rahipleri, mesela Hristiyanların rahipleri tabi onlar da indar insanlardı. Sevap kazanmak istiyorlardı. Ama bu sevap kazanmayı böyle bir kenara çekilmekle, bir mağaraya girmekle, sakin bir yerde tek başına kalarak efendim, insanlardan uzak yaşayarak, ibadet ederek kötülüklerden korunmak suretiyle sağlamaya çalışıyorlardı. Efendimiz buyuruyor ki fe innehu bizim ümmetimiz böyle değil bizim ümmetimiz böyle darlara efendim çekilerek cemiyetten kaçarak ödeki ümmetlerin rahiplerinin yaptığı gibi yapmasından bizim ümmetimizin o cihattır. Yani gerekse düşmana karşı savaşarak Müslümanları korumak, vatanı korumak İslam ülkelerini korumak efendim e, icabında kendi nefsiyle mücadele etmez. Yahut da sosyal problemlerin çözülmesinde İslam'a yardımcı olmak için malını ortaya koymak, gayretini ortaya koymak suretiyle her çeşit çalışmaları yapmak. Bu da bir cihattır. Hatta Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi şu anda hatırıma geldi. Yani bir adam fakir bir adam, çoluk çocuğu çok, efendim dışarıya gidiyor, namusuyla kıt kanaat bir şeyler kazanıyor Efendim e, geliyor, öyle çalışıldığını helal lokma ile besliyor. Bu da cihattır. Efendim e, bir kadın e, bir çocuğunu dünyaya getirmiş ona bakıyor, onun için zahmet çekiyor, süt veriyor, efendim temizliyor, yüklüğüne gayret ediyor. Bu da cihattır, bunlara dair hadis-i var. Demek ki kadın da mücahit olabiliyor, cihat yapıcı insan olabiliyor, efendim, fakir de olabiliyor. Suhi içinde de cihat olabiliyor insanın kendi ülkesinde. Harp esnasında ve düşmana karşı ülke, öbür ülkene karşı savaş olabiliyor. Yanlın olduğu zaman da içindeki şeytanla ve menfi duygularla, nefsiyle çarpışması, onları yenmeye çalışması da cihat oluyor, cehdi etmek oluyor. Bu da bizim işte ruhbanlığımız da bu. Biz böyle yaparız ve Allahü Teala hazretlerinin rızası da yapabiliriz. Sonra üçüncü tarifesi çok önemli. Aleyke bir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani Kur'an e, Allah'ı zikretmek. Neden evet. Allah-u Teala Hazretleri'ni bir defa zikretmiyoruz da Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Hazretleri bize emretmiş. Ya İyyallu Zül'Amenin Fırullah'ı zikren buyurmuş. Yani çok zikredin Allah. Bunun psikolojik bir tesiri vardır. Eğitim böyle olur. Yani insan bir şey öğrenmek için kalbine nakşetmek için içine yerleştirmek için, ruhunun derinliklerine sindirmek için çok tekrar eder. Özverlemeler belli olur. Çocukların seslerini, çalışmaları belli olur. İşte Müslüman da <gülüyor> Müslüman da Allah'ı daima zikrederek Allah, Allah diyerek veya Esma-i Hüsnasını zikrederek veya kelime i tayyibat dediğimiz La ilahe illallah Estağfurullah vs. gibi şeyleri söyleyerek Efendim kendisine daha da bir güzel hususu terkin etmiş oluyor, nakşetmiş oluyor. Yani kaşa mermere bir kitabe yazar gibi içine güzel duyguları, Allah'ın sevgisini, Allah'ın ismini, aşkının sevgini, efendim Mahratullahı, efendim nakşetmiş olacak. Tekrar tekrar olunca sağlanacak. Bu nasıl efendim demir dövüle dövüle efendim bir forma giriyorsa nasıl bütün çalışmalar tekrar tekrar yapılarak. Efendim, e, sonuca ulaşıyorsa onun için Allah'a çok zikretmekte tavsiye edilmiş. Onun için biz daima e, yakınlarımıza ya yani söylüyoruz. Yani elinizde imkan var. Mesela araba sürüyorsunuz. Başka bir şey yapamazsınız. Araba e, sizin dikkatinizi alır. Yani direksiyon var. Ayaklarınız meşgul. Elleriniz meşgul. Efendim, gözleriniz etrafa dikkatli bakıyor. Işıkları takip ediyorsunuz ama gönlünüz ve diliniz serbest o zaman Allah'ı zikredersiniz tarladasınız veya bürodasınız veya ticaret halindesiniz veya çarşı pazardasınız diliniz serbest Allah dersiniz kalbiniz serbest gönlünüzden Allah'ın zikrini geçirirsiniz Yunus'un bir ilahisi var hem hoşuma gider hem de efendim manası hoşuma gider diyor ki Yunus kendi kendine Yunus bu dünyaya niye geldik gece dildiz hakkı zikretsin dilin yani dünyaya gelmenin manası içinde önemli bir mevki olduğunu zikretmenin efendim anlamışlığını söyle. Onun için size kolay ve çok sevaplı bir husus olan zikri de ben de tabi Peygamber Efendimiz'in nasihatini söylemek sürekli tatil ederim Eğer kardeş geçmesin aziz ömrünüz gayrı mızı sevaplarla doğacak, Allah Allah'ı zikrederek zamanınızı ben de sevaplı geçirme ve değerlendirme zeyret <gülüyor> E, Tinalet-i Kitab-ı Allah diyor. Bu da bizim çok çok ihmal ettiğimiz bir şey. İlk kardeş olduğumuz için dertleşme durumundayız aynı zamanda sohbet ve vaaz ederken sevgili e, dinleyicilerim. Bakın biz Müslümanız ama Allah, Allah'ın kitabının hatta bazen okusak bile kafi miktarda Allah'ın kitabının okunması ve anlaşılması konusunda üzerimize düşen vazifeleri yapıyor sayılmayız. Çünkü Arapçayı bilmiyoruz, teksiri bilmiyoruz, Kur'an-ı Kerim'i çok okumuyoruz, okusak manasını anlamıyoruz. Halbuki Peygamber Efendimiz sana zikrullahla beraber Allah'ın kitabını okumayı tavsiye ediyor. Demek ki elimizden Allah'ın kitabı düşünüp de anlayacağız. ama için gerekli tedbirleri alacağız. Allah-u Teala Hazretlerinin kitabının içindeki hükümleri, emirleri tutacağız. Yasaklardan kaçınacağız ki... Allah'ın sevdiği bir kul elebilelim. Allah'ı zikredip bu Allah'ın kitabını okuduğumuz zaman bu bizim yeryüzünde nurumuz olacak. Yani Allah'ın kitabı nurdur. Önümüzü aydınlatıyor. Zikrullah nurdur. İçimizi dışımızı aydınlatıyor. Ve zikrullek etsema, gitti de namımız anılacak. Ay ayet-i kerimede vardır, vardır? Tevkürûn, eşkırkın, meşguruyliği velâ tekurûn ayet-i kerimesi vardır. Bu ben olarak biliyoruz ki yani benim söylediğim her şey ayeti edileye Kur'an-ı e, hadis-i şeriflere dayanıyor çok sağlam şeyler söylemeye gayret ediyorum ee, Allah bizi zikrediyor biz Allah'ı zikredersek bu çok büyük bir şeref çok kıymetli bir şey o bakımdan gökte namumuzun yürümesi Allah'ın bizi zikretmesi şerefine ermek için Zikrullah da Kur'an-ı Kerim'de de çok meşgul olmalıyız ondan sonra da bir Güzel bir şey daha tavsiye ediyor peygamber efendimiz, dilini ağzının içinde sakla, dilini tut. Yani olur olmaz konuşma, yalan yanlış konuşma. Ye, yalan yere yemin etmek veya evvali konuşmak yahut efendim, gıybet etmek yahut dedikodu yapmak yahut efendim üzücü sözler söylemek başkasına. Dille çok çok günahlar işlenebilir, dilini tutarsan bunlardan kurtulabilirsin. Onun için fiilmekle güzel hareket, bir şeytan buyuruyor peygamber efendimiz böyle yaparsanız şeytandan kendinizi koruyabilir ve onu yanabilirsiniz buyuruyor. O halde özür sevgili dinleyicilerim şu mübarek cuma günde okuduğum bu iki güzel hadis-i şerifi güzel tutun. Ya hayır söyleyin ya da susun sıkıntınız da tabi boş geçmeyecek Teşekkür edeceksiniz Allah'a zikredeceksiniz gene tefekkürün de çok büyük sevabı olduğunu Daha önceki konuşmalarında söylemiştim Tefekkür ve çok kıymetli bir ibadet. Onun için şükürtünüz tefekkür olsun. Efendim diliniz konuştuğu zaman hayır söylesin veya zihnullahla Kur'an'ı kerekle meşgul olsun. Her işinizde ana temel takva olsun. Ve daima efendim cihat e, şuhuru içinde nefsinizle mücadele ederek, çevrenizle mücadele ederek efendim sizi cennete götürmekten size alıkoyabilecek ne gibi düşmanlar engeller varsa onları yenmeye çalışarak çalışın. Ee, ömrünüzü böyle güzel geçirin. Allah-u Teala başınıza üzücü şeyler yetmezse sabredin, oradan sevap alın. Nimetler verirse şükredin, oradan sevap alın. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve